Azze ve celle'nin isimlerinden bir tanesi de Es Allah Es selam'dır. Kur'an-ı Kerim'de bir yerde zikrediyor. Allah Subhanahu ve Teala Es ismini Haşr suresi 23. ayet-i kerimesinde huvallahul la lâ ilâhe illâ huvel melikul kudûsus selâmul mu'minul muhaymin" diye devam eden ayette Allah Azze ve celle Es ismini orada zikrediyor. Allah Es selam'dır.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 Peygamberine selam etmiştir. Onlara selam vermiştir Allah subhanahu ve teala. Nemil suresi 59'da diyor ki قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ 'ala عِبَادِهِ الَّذ۪ي الَّذ۪ينَ اصْتَفَى De ki hamd Allah'ındır ve selam da Allah'ın seçkin kullarının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 merhabalaşmaları nedir selamlaşmaları selam şeklindedir ve addalehum ecran kerima Allah azze ve celle onlara yüce bir sevap hazırlamıştır diyor Allah azze ve celle. Halidin fiha bi izni rabbihim. Rablerinin izleri, izniyle onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Tahiyyetuhum fiha selam. Onlar ne de selam diyerek birbirleriyle selamlaşırlar. Selamun kavlan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 eylesin. Vallahu yed'u Allah diyor onları ne yapar? Darus selama davet eder. Ve yine kardeşlerim Allah azze ve celle bu isminin, Esselam selam isminin yayılmasını dünyadayken cennete girme, yani darus selama girme sebebi olarak açıklıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam diyor ki: "La tedkulul cennete hatta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 yayın buyurmuştur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki bu Allah Azze ve Celle'nin bir ismi olan Esselam isminin yayılması da nedir? Dünyada iken Darussalam'a yani cennete girme sebeplerinden bir tanesidir. Allah Azze ve Celle hepimize merhamet etsin. O Darussalam'a merhametiyle giren kullarından eylesin. Bu isimleri bilen gereği gibi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 Bize hem dünyada iyilik ver, hem ahirette iyilik ver, bizi cehennem azabından koru, bizi ve neslimizi namazı kılan ve e zekatı veren kullarından eyle. Allahümme amin, subhaneke, Allahum ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruka ve etubu ileyk ve ahiru da'vana en ilhamdu lillahi rabbil alemin.